Kuşları 16. Bölüm Yazan Colin Makulov Radyoya uygulayan Nuran Devres Yöneten Asuman Korat Efekt Mehmet Turgut sanatçılar, anlatan Bozkurt Kuruç, Rath de Brikasar, Kerim Afşar, Megi, Olca Koyraz, Rüstin, Işık Denersu, Dane, Alev Sezer, fi Beyhan Gönülç. Kendinden hayli yaşlı bir din adamı olan rast dövdülü kasarı sever Megi, onun kendini kiliseye adamış olmasından dolayı umutsuzluğa kapılarak Luke adlı bencil, para canlısı bir adamla evlenir. Luke, Maggie'yi evinden ayırıp uzaklara götürür ve işlerini görmesi için Müller ailesinin yanına yerleştirir. Bu arada Maggie'nin Justin adını verdiği bir kızı olur ama Luke karısıyla kızının yanına bile uğramamaktadır. Öte yandan yıllarca Tanrı'ya olan bağlılığı ile Megi'ye olan sevgisi arasında bocalayan Ralph, kilisede yükselerek önemli bir yere gelmiştir. İki sevgili tenha bir adada karşılaştıklarında her şeyi unuttur ve birbirlerinin kollarına atılırlar. Megi hamile kalır ve kocası Luke'u terk ederek ailesinin bulunduğu Drogeda çiftliğine döner. Burada oğlu Deyni dünyaya getirir. Ama Ralph'a bundan hiç söz etmemeye kararlıdır. Tıpkı babasına benzeyen Dane'in varlığı, Maggie'yi mutlu eder. Yalnız görünüşüyle değil, tüm davranışı sevecenliğiyle Ralph'ın modelidir Dane. Yıllar sonra Ralph, bir kardinal olarak kendilerini ziyarete geldiğinde, Meggie yine onunla olmak fırsatını bulur. Dein de, babası olduğunu bilmediği bu adama büyük bir yakınlık ve hayranlık duyar, kardinalin çiftlikten ayrılmasından çok sonra bile hep onu düşünmekten kendini alamaz. Anne. Sonunda ne yapacağıma karar verdim e, 18'inde olduğuma göre Artık bir karara varmanın sırasıydı değil mi Ama çoktan karar vermemiş miydin buna Sydney Üniversitesi'nin sanat bölümü istiyorum. Hayatım Bu sadece ben planlarımı yaparken Seni uyutmak için anlattığım bir masaldı oh, Justin, Beni üzmekten ne kadar hoşlanıyorsun Bak ben ne olacağım biliyor musun Aktris Tamam mı Ne Aktris Bak Justine Seni incitmek istemem ama Şey düşündün mü Yani bence sen bu iş için uygun musun Görünüş olarak ne kadar cahilsin Ben sana film yıldızı olacağım demiyorum ki Tiyatro oyuncusu olacağım Bu yüzden senin sandığın gibi Çok güzel olmam da gerekmiyor Ha, beni çirkin bulduğunu bundan daha iyi belirtemezdin Çok teşekkür ederim Yo, Yine yanlış anladın Justin Kaldın tiyatrosunda Albert Jones'la birlikte çalışacağım Londra'daki Kraliyet Akademisi Dram bölümüne de yazdım Beni bekleme listelerine koyacaklar Sıram geldiğinde de akademiye başlayacağım Bu işi istediğinden bu kadar eminsin demek. Ah, Düşünsene anne Sahneden başka nerede tepinip haykırabilir Belalar yağdırabilirim e, İçimden de hep bu geliyor doğrusu Bilmem ki hep resim yapmak istediğini sanıyordum. Hem evlenir, çoluk çocuğa karışırsın diye umuyordum. <gülüyor> Hiç niyetim yok. Hiç i̇şte ise şimdilik. Hem beni isteyecek kadar enayi bir adamı ben ne yapayım? Ama evlilik iyi bir şeydir Rüstin. Aa, aa, aa, bakın bunu kim söylüyor? Peki öyleyse nerede senin kocan? Hı? Niye terk ettin onu? Ya da niye yeniden evlenmedin? Bak küçük hanım, 18'inde de olsam benimle bu şekilde konuşmana izin veremem. Peki hala ne zaman gidiyorsun? Ha! Benden kurtulmak için sabırsızlanıyorsun <gülüyor> Ama sana hak vermiyor değilim Seni durmadan şaşırtıyorum değil mi? Hem de nasıl Ama Justin söz ver bana Başın derde girecek olursa buraya hemen döneceksin Ne olursa olsun Kötü bir şey yaptığını sansam bile Burası senin evin Justin Asla gurur konusu yapmamalısın Anne yaşlandıkça ne kadar anlayışlı oluyorsun Yaşlı mı? Hadi oradan daha 44 yaşındayım Hii, Tanrım gerçekten o kadar ihtiyar mısın? Sen yok musun? Kimse <gülüyor> beni kızdırmayı senin kadar iyi beceremez <gülüyor> of, İşte şimdi kendimi yüz yaşında hissediyorum Her şeye rağmen beni özleyeceğine bahse girerim Bahse şimdiden kaybettin Değil hayatım ne kadar iyi ettin Seni öyle özlüyorum ki Ama Sidney'e beni ziyarete daha sık gelmelisin Anlatacak bir sürü şey birikti Hepsini anlatmak için bir saat vaktim var Niye hemen dönecek misin Gelişimin asıl nedeni Santa Maria katederindeki ayine katılmak Onun başlamasına da o kadar vaktim var Kilise sevdalısı Ne zaman vazgeçeceksin bu saplantıdan Umarım hiç Değin. Allah aşkına günümü zehir etme Pekala anlat bakalım Dün gece bir çocukla tanıştım Budalanın tekiydi onu yemekten sonra kaldığım pansiyona davet ettim. Ne dersin? Korktu galiba benden. Gelmedi. <gülüyor> Justin, bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu biliyorsun. <gülüyor> Yoksa bana yine bağız mı vereceksin? Ben senin vicdanının sesiyim Justin. Ne kadar ukalasın. Ama yine de seni çok seviyorum. Sanırım senden başka bütün erkekleri de küçümsüyorum. Değil. Evet, en büyük hatayı da burada yapıyorsun. Sen beni dinleyecek misin? Tamam tamam, dinliyorum. Arkadaşım Marta tanıştırdı onu bana. Sahi bir gün Martha'yı mutlaka tanımalısın. O da seni tanımak için ölüyor. Resmini gördü, hemen tutuldu. Neyse, gelelim benimkine. Bugün ne kadar sessizsin anne? Ne düşünüyorsun? Drogede'deki işleri mi? Yok. Sanırım yaşlanıyorum. Bu sabah saçlarımda tam altı tane beyaz saydım. Kemiklerim de ağrıyor Sen hiç yaşlanmayacaksın <gülüyor> Keşke bu doğru olsaydı Neyse belki de büyükannenin dediği gibi Yaşlılık bir mutluluktur oh, Dein, Dane Koskoca bir delikanlı oldun sana baktıkça öyle gururlanıyorum ki... ...uzun boylu, güzel yapılı, çok hoş bir gençsin. Sık sık da Sidney'e Justin'i görmeye gidiyorsun. Eminim sen arkadaşlarını tanıştırıyordur. Evet, her defasında en azından üç kızı tanıştırıyor hmm. bana. <gülüyor> Üçlerinden hiç hoşuna giden yok mu? Çok güzel, çok hoş kızlar var tabii ama pek ilgilenmiyorum. Neden? İlgilenmenin sırası gelmedi mi sence? On sekizini doldurdun deyin. Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum anne. Evet. Çok düşündüm. Evlenmeyi, bir aile kurmayı... Ama yapamam anne Neden Çünkü içimde hem Tanrı'yı Hem de onları sevecek kadar yer yok Yani Sevgimi Tanrı'ya vermek istiyorum anne Her şeyimi ya Kendi kendime sordum Madem onu bu kadar çok seviyorum Bunu ona göstermek için ne yapmalıyım Ona yüreğimde başka kimseye yer olmadığını Tüm hayatımı ona verdiğimi göstermeliyim ona verebileceğim en değerli şeyim hayatımdır Tüm sevgim itaatimdir Bundan böyle yalnız onun yolunda Onun için çalışacağım anne Hayır Hayır bunu yapamazsın Seni bırakmam Rahip olacağım anne Ona layık olmaya çalışacağım Ben yolumu seçtim Bunu bana yapamazsın deyin Başka hiçbir şey olmak istemiyorum Yalnız bunu istiyorum oh. Hem de hiçbir şeyi istemediğim kadar Sen benim hayatımın tek ışığıydın deyin seni yitirmeye nasıl başı yerim Anne lütfen ağlama <gülüyor> Özür dilerim deyin Birazdan kendimi toparlarım oğlum Tepki göstereceğini biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum Ben söylemesini beceremedim oh, belki de Şimdi geçer Santa Patrick Kolejine gitmeyi düşünüyorum Din eğitimi için Sonra rahip olmak için başvururum Benim Daha iyi bir fikrim var deyin Seni Roma'ya Kardinal Döbrikasar'a göndereceğim onu hatırlıyor musun? Bu ne soru anne? Bir milyon yıl geçse bile onu unutamam O benim için ideal bir din adam Eğer onun yarısı kadar olabilsem başka bir şey istemem Seni yetiştirmesi için onun yanına vereceğim Sana iyi bakacağını biliyorum Roma'da bununla ilgili bir seminere devam edebilirsin he? Sahi mi söylüyorsun anne? Bunu çok isterim. Haberi duyduğunda yıldırımla vurulmuşa döndüğünü tahmin ederim Maggie. Ama kendini çabuk toparladım bravo. Sen de şaşırdın mı? Yok hep bekliyordum ben Maggie. Değil Santa Patria'ya mı gidecek? Yok onu Ralph'ın yanına gönderiyorum. Dedikleri gibi her şey aslına dönüyor. Ama Ralph gerçeği bilmeyecek değil mi? Hayır. Ama ikisi o kadar benziyorlar ki belki de tahmin eder. Buraya geldiğinde onu gördü. Müthiş benzerliğini de ama tahmin etmedi. Ona bu yüzden biraz kırgınım. Neyse. Belki böylesi daha iyi. Bilmem mektubumu aldığında şaşıracak mısın Ralph Artık oğlumun sorumluluğunu sana devrediyorum Bundan böyle onun iyi ve mutlu olmasını senden soracağım Ama bana söz ver Eğer değinin içinde en küçük bir kuşku uyandığını sezersen onu hemen bana göndereceksin Başka bir hayat arzuladığı an onu oradan çıkaracaksın Kilisede kalması için ikna çalışmayacaksın ve ancak kendini Tanrı'ya adamakta tamamen kararlı olduğuna inanırsan onu bu yolda yürüteceksin Yoksa onu bana geri göndermelisin Çünkü o bana ait Hep o rahat döbrik yüzünden Onu gördüğüm an nefret etmiştim zaten Yalan bu Justin aslında onu seviyor Hiç de değil seni bizden almaya hakkı yoktu Kararı ben verdim Onunla bu konuda tek bir kelime bile konuşmuş değiliz sen sensiz ne yaparım ben Üstelik o kadar uzağa gidiyorsun ki Bak yakında sen de Londra'ya gitmeyecek misin Londra ile Roma hiç de o kadar uzak değil Evet ama ben daha buradayım Gidişini çabuklaştırmak için bir şey yapamaz mısın Bilmem ki Elimden geleni yaparım deyin Seni Londra'da ziyarete gelirim <gülüyor> Ne iyi olur Hey, Bir daha düşünsene şu işi Marta sana bayılmış. Bütün aktörlerden daha yakışıklı olduğunu söylüyor. <gülüyor> Bu yüzden mi kararımı bir daha gözden geçirmeliyim? Dein delisin sen. Güzel kızlar, aşk, hayat dolu cıvıl cıvıl bir dünyayı... ...kilisenin karanlık atmosferi için nasıl terk edersin? Bu konuda çok farklı düşünüyoruz Justin. Ne yazık. Sen tam bir Romeo olabilirdin Deyn. Bütün istediğin biraz Ralph Döbri kasar gibi olabilmek. Gel bakalım deyin dur, Sana bir bakayım Saygılarımı sunarım kardinal hazretleri Ne hoş bir çocuk Megin'in oğlu Benim de böyle bir oğlum olmasını ne kadar isterdim Herhalde böyle bir genç olurdu Ruhu da yüzü kadar güzel ve ışıklı Bunu gözlerinden kolayca okuyorum bu yolu seçtiğimde ben de bu yaşlardaydım, 18 yaş. Otur deyin. Annenin mektubunu aldıktan sonra cevap vermiş ve sana bir öneride bulunmuştum. Evet efendim. İtalyanca öğrenmemi salık vermiştiniz. Peki öğrendin mi? Çalışmaya başladım efendim. Şimdilik konuşabiliyor ve okuyorum. Sanırım bunun öğrendiğim dördüncü dil olması işimi kolaylaştırıyor. Demek bu konuda yeteneklisin. Ben de birçok dili kolayca öğrenmişimdir. Şimdi deyin, emin misin? İstediğin bu mu? Evet, eminim. Niçin? Tanrı'ya olan sevgim için. Tüm hayatımı onun hizmetinde geçirmek için. Bunu başka hiçbir şey istemediğim kadar istiyorum. Bunun ne demek olduğunun farkında mısın? Evet efendim. Onunla arana başka hiçbir sevginin girmesine izin yoktur. Evet, biliyorum. Gerektiğinde Tanrı adına ölümü, açlığı, acıyı göze alacak kadar güçlü müsün? Evet. Ömrüm boyunca ona olan sevgini azaltabilecek hiçbir şeyin sahibi olmayacaksın. Ne para, ne mal, ne eşya, netten sevgisi, ne de çocuk. Biliyorum. Kolay olacağını sanma. Elimden geldiği kadar nefsimle savaşacağım. Değil. Sana vazgeçmeni önersem? Hayır efendim. Başka hiçbir şekilde mutlu olamam. Tanrıyı istiyorum. Daha azıyla yetinemem. Bir gün daha başka şeylere de istediğini fark edersen hemen gelip bana söyleyeceğine söz ver. Söz veriyorum efendim. Benim istediğim sizin gibi mükemmel bir din adamı olmak. <gülüyor> Beni öyle mi görüyorsun Değil. değilim. Ben tüm yeminlerimi bozdum bunu bil. Rahip olmazdan önce sadece zayıf ve kusurlarla dolu bir insan olduğumu çok acı bir şekilde öğrendim. Dilerim sen bunu işin başında öğrenir ve kendini tanrı sanmaz. Evet efendim. Çünkü tenin tutkuları sandığımızdan çok daha güçlüdür değil. Oyunumuz Diken Kuşları'nın 16. bölümünü dinlediniz.